Peshne rivayet Abdurrahman bin Ebu Atik'ten. Babam bana şunları anlattı. Ayşe'den duydum. Ali sallallahu ve selamın misvak ağzı temizleyen bir alettir. Rabb'in rızasını mucip olur buyurduğunu söyledi. 6 Enes'ten Ali sallallahu ve selam size sık sık ağzınızı misvaklamanızı söyledim buyurdu. 7 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam eğer ümmetime ağır gelmese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 59 Ebu Hureyre'den Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah Biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz Yanımızda az miktarda Su bulunuyor Eğer o su ile abdest alırsak Susuz kalırız acaba deniz suyuyla ile Abdest alabilir miyiz diye sordu ve Vesselam Denizin suyu temiz Deniz hayvanlarının ölüsü de Helaldir buyurdu 60 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında iftidak tekbirinden sonra biraz sukut ediyordu. Tekbir aldıktan sonra hemen cehri kıraata başlamıyordu. Ben, anam babam sana feda olsun ya Resulullah, söyler misin tekbir ile kıraat arasındaki sukutun esnasında ne diyorsun? Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım, mağrib bile maşribi birbirinden uzaklaştırdığın gibi beni de hatalardan uzak tut. Allah'ım, Beyaz elbisenin kirden arınması gibi beni de hatalarımdan temizle. Allah'ım beni karla, suyla ve dolu ile hatalarımdan arındır derim buyurdu. 61 Ayşe annemizden Allah'ım benim hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz kumaşı kirden temizlediğin gibi kalbimi de hata ve kötülüklerden arındır diye dua ederdi. Amin Ya Rabbi. 62 Cubeir bin Nüfeir'den Amr bin Af şöyle dediğine şahit oldum Ali bir ölüye dua ederken dinledim duada şöyle diyordu Allah'ım ona mağfiret et ona rahmet eyle onun halini düzelt ve onu affet ona ikramda bulun onun yerini genişlet onu su ile kar ile ve dolu ile yıka beyaz kumaşın kirden arınması gibi onu hata ve günahlardan temizle 63 Ebu Hüreyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden birinizin su kabından köpek içtiğinde onu 7 defa yıkayın. 64 ve 65 Ebu Hüreyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden birinin kabına köpek ağzını soktuğunda onu def 7 defa yıkayın. 66 yine aynı 67 Abdullah bin Muqassel'den. Ali sallallahu ve köpekleri öldürmeyi emretti. Av için ve davar beklemek için köpeğin kullanılmasına ise ruhsat verdi. Köpek bir kaba ağzını sokarsa onu 7 defa yıkayın. Sekizinci de topraklan ovun buyurdu. 68 Ebu Katade'den Ebu Katade için apres suyu hazırladım. Bir kedi geldi ve o kaptan su içmek istedi. Bunun üzerine Ebu Katade kabı eğdi ve kedi su içti. Ebu de benim o kaba baktığımı görünce, ''Kardeşim kızı şaşırdın mı?'' dedi. ''Evet.'' dedim. O zaman, ''Aleyhissalatü Vesselam, kedi pis değildir. Ancak o sizin etrafınızda çok dolaşanlardandır.'' buyurdu. 69 Enes'ten, Ali sallatü vesselam'ın münadisi bize gelerek Allah ve Resulü sizi merkep eti yemekten nehyediyor. Zira merkep necis'tir buyurdu. 70 Ayşe annemizden Ben etli bir kemek, kemik sıyıyordum. Ben ısırıp koparırken Ali sallatü vesselam da ısırıyordu. Halbuki ben hayızlıydım ve yine ben hayızlıyken bir kaptan su içiyordum da ben içerken Ali sallatü vesselam da içiyordu. 71 İbn Ömer'den ve Vesselam zamanında erkek ve kadınlar beraberce abdest alıyorlardı. Bu hicap ayetinden önceydi. 72 Ayşe annemizden ve Vesselam ile beraber aynı kaptan yıkandık. 73 Enes'den Aleyhissalatü Vesselam bir mekkuk su ile abdest alır, beş mekkuk su ile derdi. 74 Ümmü Umame, Umare binti Ka'ab'dan ve Vesselam abdest almak istedi. Bir mütün üçte ikisi miktarında bir kapuş getirildi. 73 Ömer bin Attab'dan ve Vesselam ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise artık onun hicreti Allah'a ve Resulüne olmuş olur kimin hicreti de dünya ise onu elde eder veya bir kadına ise onun nikahlar hasıl onun hicreti de hicret ettiği şeyedir 76 Enes'ten bir kere ve vesselam'ı gördüm ikindi namazı yaklaşmıştı halk abdest suyu aradı fakat bulamadılar ve vesselam'a bir kap içinde bir miktar abdest suyu getirdiler mübarek elini kabın içine soktu ve halka oradan abdest almalarını emretti Enes der ki işte o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın parmakları altından hiç kimse hariç kalmamak üzere cümlesi abdest alıncaya kadar su kaynadığını gördüm. 77 Abdullah'tan Bir defasında Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Halk abdest almak için su bulamadı. Bir içinde bir miktar su getirdiler. Ali sallatü vesselam mübarek elini kaba soktu. İşte o zaman Ali sallatü vesselam'ın parmaklar arasından suyun kaynadığını gördüm. Ali sallatü vesselam haydi temiz suya ve Allah azze ve celle'den gelen berekete koşun diyordu. O gün 1500 kişiydik. 78 Enes'ten Ali sallatü vesselam'ın ashabından birisi abdest almak için su aradı. Ali sallatü vesselam "İçinizden birinde su var mı?" dedi. Su getirildi mübarek elini suya soktu ve Allah'ın ismiyle abdest alın buyurdu. Oradakilerin en sonuncusu da abdest alıncaya kadar ve vesselamın mübarek parnakları arasından suyun kaynadığını gördüm. O gün yetmiş kadar idik. Yetmişteki yetmiş dokuz Ukbe bin el eden. Tebuk gazvesi esnasında ve vesselam abdest alırken abdest suyunu döktüm. ve vesselam meslerini mest ederdi. 80 İbn Abbas'tan Size Ali ve vesselam'ın nasıl abdest aldığını haber vereyim mi? Sonra İbn Abbas uğuzlarını birer kere yıkayarak abdest aldı. 81 Abdullah bin Ömer'den Uğuzları üçer kere yıkayarak abdest aldı. Bunu da Ali Sallatü vesselama isnat etti. 82 Mugire'den ve Vesselam ile beraber bir seferdeydik. Yolda giderken yanındaki asa ile sırtıma hafifçe vurdu ve yoldan saptı. Ben de onunla beraber saptım. ve Vesselam filan yere gelince devesini çökertti. Sonra defacet için gitti. Gözümden kayboluncaya kadar gitti. Daha sonra geldi ve yanında su var mı? dedim. Yanımda bir kurban vardı. Onu Ali Selat ve getirdim ve dökmeye başladım. Ali Selat ve Selam ellerini ve yüzlerini yıkadı. Kollarını yıkayacaktı fakat üzerindeki kolları dar şam kumaşından bir mamur cübbe vardı. Elini cübbenin altından çıkardı. Yüzünü ve kollarını yıkadı. Mübarek alnından ve sarığından üzerine mesdetti. Sonra da bir ihtiyacım var mı dedi. Ben ya Resulullah hiçbir ihtiyacım yok dedim. Sonra diğerlerinin yanına geldik. Abdurrahman bin Af cemaata imam olmuş ve sabah namazından bir rekat kaldırılmıştı. Abdurrahman bin Af'a Resulullah'ın geldiğini haber vermek istedim fakat ve Vesselam bana mani oldu. Sabah namazının farzından yetişebildiğimiz kadarını cemaatle kıldık. Kaçırdığımız rekatı ise kalktık kaza ettik. 83 İbni Efs bin Ebu Efs'ten. Ali sallallahu aleyhi ve ellerine 3 defa su dökerken gördüm. 84 Osman bin Affan'ı abdest alırken gördüm. Ellerine 3 defa su döktü ve yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su verdi. Sonra yüzünü 3 defa yıkadı. Daha sonra sağ elini dirseğine kadar 3 defa, sonra sol elini aynı şekilde yıkadı. Sonra başını meshedti sonra soğa ayağını 3 defa yıkadı sol ayağını da aynı şekilde yıkadı daha sonra da aleyhissalatü vesselam'ı benim aldığım şekilde abdest alırken gördüm. Her kim şu abdestim gibi abdest alıp 2 rekat namaz kılar ve bu 2 rekat namaz içinde hatırına namaz ile münasebet olmayan bir şeyi getirmezse geçmiş günahları varsa mağfiret olur buyurdu. 85 Humran bin Eban'dan yukarıdaki hadis'in aynısı. 86 Ebu Hüreyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sizden biri abdest aldığında burnuna su çeksin sonra temizlesin. 87 Âsım bin Lakit bin Sabre'den Ali sallallahu aleyhi ve Ya Resulullah bana abdestten bahset dedim. Abdesti tam al, burnuna iyice su çek, oruçluyken müstesna buyurdu. 88. Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam kim abdesti alırsa burnunu temizlesin, her kimde istinca taharet için taş kullanırsa adetini tek yapsın buyurdu. 89. Seleme Binti Kays'tan ve Vesselam abdest aldığında burnunu temizle, İstinca taharet için taş kullandığında ise sayıyı tek yap buyurdu. 90. Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden bir uykusundan uyanıp da abdest alınca üç defa burnunu temizlesin. Çünkü şeytan burnun gerisinde genizde geceler. 91 Ali'den Ali abdest almak için su istedi. Sonra abdest almaya başlayarak ağzını çalkaladı. Burnuna su verdi ve sol eliyle burnunu temizledi. Bunu üç defa yaptı. Sonra da işte bu Aleyhissalatü Vesselam'ın aldığı abdesttir dedi. 92 Abdi Hayr'den Ali bin Ebu Talib'in yanına geldik Ali namazını kılmıştı Abdest suyu istedi biz Abdest suyunu ne yapacak namazını yeni kıldı ama Bize abdestin nasıl alınacağını öğretmek istiyor dedik İçinde su bulunan bir kapla birleyen getirildi Ali kaptan eline su döktü ve ellerini üç defa yıkadı Sonra kaptan su aldığı eliyle üç defa ağzını çalkaladı ve burnuna su verdi Sonra yüzünü üç defa yıkadı Daha sonra sağ kolunu ve sol kolunu üçer defa yıkadı başını bir defa nest etti, sonra sağ ayağını 3 defa yıkadı sol ayağını da 3 defa yıkadı sonra da aleyhissalatü vesselamın nasıl abdest aldığını öğretmek kimi sevindirirse işte aleyhissalatü vesselamın aldığı abdest böyleydi dedi 93 yine aynı 94 aynı 95 sadece şu ziyadelik var su kabını arta kalan suyu eline aldı. Ayaktayken artan suyu içti. Ben buna hayret ettim. Benim hayret ettiğimi görünce hayret etme. Zira ben deden ve vesselam'ı benim şu yaptığım gibi yaparken gördüm dedi. Ali böyle söylerken aldığı abdesti varan artan abdest suyunu ayakta içmeyi gazet etti. 98 yine aynı. 97 yine aynı. 96 aynı. 97 Amr bin Yahyan'ın babası Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından ve Amr bin Yahyan dedesi olan Abdullah bin Zeyd bin Asım'a Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl abdest aldığını bana gösterir misin dedi. Abdullah bin Zeyd peki olur dedi ve abdest almak için su istedi. Sudan ellerine döktü, ellerini iki defa yıkadı, sonra üç defa ağzına burnuna su aldı, sonra yüzünü üç defa yıkadı, sonra kollarını dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı daha sonra iki eliyle başını mesetti, ellerini başı üzerinde arkaya doğru götürdü ve ana doğru getirdi alnından mest başladı sonra ensesine doğru götürdü sonra başladığı yere tekrar getirdi sonra ayaklarını yıkadı 98 yine aynı 99 Abdullah bin Zeyd iki ezan rüyasında görendir ve vesselam'a abdest alırken gördüm yüzünü üç defa yıkadı kollarını ikişer defa ayaklarını da İki defa yıkadı. Başını iki defa mesletti. Yüzün oğlu rivayet Ayşe annemizden. Abdest alırken üç defa ağzına ve burnu su aldı. Yüzünü üç defa yıkadı. Sağ kolunu üç defa yıkadı. Sol kolunu da üç defa yıkadı. Sonra elini başının ön tarafına koydu ve başının arkasına doğru bir defa mesletti. Sonra ellerini kulaklarına indirdi. Sonra da yanaklarına sürdü. 101 İbn Abbas'tan ve Vesselam'a abdest alırken gördüm Ellerini yıkadı Bir avuç dolusu su ile ağzına ve burnuna su aldı Sonra yüzünü yıkadı Kollarını ikişer defa yıkadı Başını ve kulaklarını bir defa mesletti 102 İbn Abbas'tan ve Vesselam abdest aldı Bir avuç su aldı Ağzına ve burnuna su verdi Sonra bir avuç su daha aldı Ve yüzünü yıkadı Sonra bir avuç su aldı Sağ kolunu yıkadı ''Bir avuç su daha alarak sol kolunu yıkadı. Sonra başını ve kulaklarının içini şehadet parnaklarıyla, kulaklarının dışını ise baş parınağıyla mesletti. Sonra bir avuç su aldı ve sağ ayağını yıkadı. Sonra bir avuç su aldı ve sol ayağını yıkadı.'' 103. Abdullah Es-Sunabihi'den ve Vesselam şöyle buyurdu. ''Mümin bir kul, abdest alıp da ağzına su aldığında ağzındaki günahları çıkar. ''Burnuna su aldığında burnundaki hatalar çıkar.'' Yüzünü yıkadığında göz kirpiklerinin altına kadar yüzündeki bütün hatalar çıkar. Ellerini yıkadığında parmaklarındaki tırnak altlarına varıncaya kadar her iki elindeki bütün günahları çıkar. Ayaklarını yıkadığında ayak tırnaklarının altına varıncaya kadar ayaklarındaki bütün günahlar çıkar. Sonra camiye kadar yürümesi ve namazı diğer günah ve hatalarını da çıkarır. 104 Bilal'dan Aleyhisselatü Vesselam mesteri ve sarığını mest ederken gördüm. 105-106 yine aynı. 107 Mugire'den Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı. Alnıyla sarığına ve mesterine mest etti. 108 yine aynı. 109 Mugire bin Şube'den İki husus var ki onları Ali salatü vesselam'da gördükten sonra artık başka kimseye sormadım. Birincisi şudur. Ali salatü vesselam ile beraber bir seferdeydik. Ali salatü vesselam defacet için ayrıldı. Sonra geldi ve abdest aldı. Alnını ve sarığının iki yanını sonra da meslerini mesletti. İkincisi de devlet başkanının halktan birinin arkasında namaz kılmasıdır. Yine Ali salatü vesselam'ın şu hareketine şahit oldum. Ali ve vesselam bir seferdeydi. Namaz vakti geldi fakat Ali ve vesselam gecikti. Onlar namaza durdular. İbn Avf'ı imam yaptılar. O da cemaate namaz kıldırdı. Daha sonra Ali ve vesselam geldi ve İbn Avf'ın arkasında namazın kalan kısmını yetişebildiği kadarına kıldı. İbn Avf namazın sonunda selam verince Nebi Ali ve vesselam kalktı ve daha önce kılınan yetişemediği kısmı kıldı. 110 Ebu Hüreyre'den Ebul Kasım şöyle buyurdu. Vay abdest alırken ökçesini iyi yıkamayan kişinin ateşten çekeceğine. 111 Abdullah bin Almır'dan ve Vesselam abdest alan bir cemaati gördü. Onların ökçelerinin kuru olduğunu fark edince Vay abdest alırken ökçelerini iyi yıkayan, yıkamayanların ateşten çekeceğine abdesti tam eksiksiz alın buyurdu. 112 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam temizlikte olsun, ayaklarını giyerken olsun, saçlarını tararken olsun, mümkün olduğu nispetle sağdan başlamayı severdi. 113. Kaysi'den Kaysi bir seferde Aleyhissalatü Vesselam ile beraberdi. ve Vesselam'a abdest almak için su getirildi. Kaptan ellerine döktü ve ellerini bir defa yıkadı. Yüzünü ve kollarını birer defa yıkadı. Ayaklarının her ikisini de sağ eliyle yıkadı. 114. Asım bin Lakit'ten ve Vesselam abdest alırken abdestini tam ve eksiksiz al. Parnaklarının arasını hilalle buyurdu. 115. Ebu Hayyetul Vadiden Ali bin Ebu Talib'i abdest alırken gördüm. Ellerini üç defa yıkadı. Üç defa ağzına ve burnuna su aldı. Yüzünü üç defa yıkadı. Kollarını üç defa yıkadı. Başını mesdetti, Ayaklarını üçer defa yıkadı. Sonra da işte bu aleyhissalatü vesselamın abdestidir buyurdu 116 Osman'ın kölesi Humran'dan Osman bin Afan abdest almak için su istedi sonra da abdest almaya başladı ellerini 3 defa yıkadı sonra ağzına su alıp çalkaladı burnuna su aldı daha sonra yüzünü 3 defa sağ kolunu dirseğine kadar 3 defa sol kolunu aynı şekilde 3 defa daha sonra başını mesletti Sonra sağ ayağının topuğuna kadar 3 defa, sol ayağını da aynı şekilde 3 defa yıkadı. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ın işte benim şu aldığım abdest gibi abdest aldığını gördüm dedi ve Aleyhisselatü Vesselam kim benim aldığım abdest gibi abdest alır da sonra kalkar 2 rekat namaz kılarsa ve bu namazda hatırına namazla ilgili olmayan bir şey getirmezse Allah onun geçmiş günahlarını affeder buyurdu. 117- beyt bin Cüreyş'ten İbn Ömer'e ayağına şu septin alımları giyip abdest aldığını gördüm. İbn Ömer aleyhissalatü vesselam'a o alımları giyerek abdest alırken gördüm de onun için dedi. 118 Cerir bin Abdullah'tan Cerir abdest aldı ve mesler üzerine mesletti. Ona sadece mes mi ediyorsun denilince sallatü vesselam'ın mesleri üzerine meslet gördüm dedi. Cerir'in bu sözü Abdullah'ın arkadaşlarının hoşuna giderdi. Cerir Ali sallatü vesselam'ın vefatına yakın Müslüman olmuştu. 119 Ca Cafer bin Amr bin Ümeyye'den. Ali sallatü vesselam'ın abdest alıp mesheder üzerine mesdettiğini gördüm. 120 Usam bin Zeyt'ten Ali sallatü vesselam ve Bilal bir sokağa girdiler. Ali sallatü vesselam defacet için gitti, sonra geldi. ''Ben Bilal'e ve Selamı ne yaptığını sordum. Bilal ve Vesselam defacet için gitti. Sonra da abdest aldı. Yüzünü ve ellerini yıkadı. Başını ve meslerini mesletti. Sonra namaz kıldı.'' ''121 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan ve Vesselam mester üzerine mesletti.'' ''122 Saat bin Ebu Vakkas'tan yine aynı.'' ''123 Grebin Şube'den ve Vesselam defacet için çıktı.'' Döndüğünde onu su dolu bir kaplan karşıladım suyu döktüm ellerini sonra yüzünü yıkadı daha sonra kollarını yıkamak istedi cübbenin yeni dardı bu sebeple kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı daha sonra meslerine mesletti ve bize namaz kıldırdı 124 yine aynı 125 yine aynı 126. Saffan bin Assal'dan Aleyhisselatü Vesselam yola çıktığımızda bize ayaklarımızı 3 gün 3 gece çıkarmamak için müsaade etti. 127. Zirden Saffan bin Asala, mest üzerine mest'i sordum. Yola çıktığımızda Aleyhisselatü Vesselam bize cünüplik hali hariç deface su dökmek ve uyku gibi hallerden dolayı 3 gün ayakkabılarımızı çıkarmayıp mest etmemizi emrederdi. 128 Ali'den ve Vesselam mest üzerine mestin müddetini yolcu için 3 gün ve 3 gece, muhkim için ise 1 gün ve 1 gece olarak tayin etti. 129 Ayşe annemizden ve Vesselam mest ettikten sonra muhkimin 1 gün ve 1 gece, yolcunun ise 3 gün durabileceğini emrederdi. 130 Nezdal bin Sebra'dan Ali'yi gördüm öğle namazını kıldı sonra halkın dertlerini dinlemek üzere oturdu. İkindi olunca bir su kabı getirdiler o kaptan bir avuç su aldı bu su ile yüzünü kollarını başını ve ayaklarını mest etti. Sonra kalan suyu ayakta içti ve şöyle dedi. Bazı insanlar bunu kötü görüyor halbuki ben ve vesselam'ı böyle yaparken gördüm. İşte bu yaptığım şey kendisinden hades vaki olmayan abdestidir. 131 Enes'ten ve Vesselam'a küçük bir kap getirdiler ve Aleyhissalatü Vesselam abdest aldı. Ben Amr bin Amr Enes'e Aleyhissalatü Vesselam her namaz için abdest alır mıydı dedim. Evet dedi. Ben ya siz dedim Enes abdestimiz bozulmadıkça namazları kılarız dedi. Ve o zaman ben ya siz diye sordum Enes abdestimiz bozulmadıkça namazları kılarız dedi. O zaman ben siz bütün namazları yeniden abdest sararak kılardık dedim. Biz bütün namazları yeniden abdest sararak namaz kılardık dedim. 132 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam heladan çıktı. Kendisine yemek getirildi. Oradakiler abdest suyu için abdest için su getirelim mi dediler. Ben namaz kılacağım zaman abdest almakla emrolundu duyurdu 133 İbni Burey'de babasından Aleyhisselatü Vesselam her namaz için abdest alırdı. Mekke Fetne esnasında ise namazları tek bir abdestle kıldı. O zaman Ömer şimdiye kadar yapmadığım bir şeyi yaptım dedi. Aleyhisselatü Vesselam bilerek yaptım ya Ömer dedi. 134 Hakem babasından ve Vesselam abdest aldığında bir avuç su alır ve işte böyle yapacaksınız diyerek suyu serpti avret mahalline su serperdi. 135 Hakem bin Sufyan'dan aleyhissalatü vesselam'ı abdest alıp da avret mahalline su gördüm. 135